İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray Oskay. Ben Tanjo. Bir kere daha 94.9'da iyi müzik çalmak üzere sizlerle buluşmuş bulunuyoruz. Müzik iki ayrılırın 32. bölümünü az önce dinlemeye başladınız. Bugün de Mahir Ilgaz tarafından e, önümüze konu olarak paleontoloji atılmış bulunuyor. E, sabah oldukça sert bir mail atmış bana. Bugün bu konuyu işlemenizi istiyorum diye. E, çok normal çünkü kendisi uzun yıllar, e, daha düzlükten önce televizyon... E, İşleriyle ilgilendi e, Paleontoloji de Bildiğiniz gibi e, televizyon Sistemlerinin PAL, SEKAM, NTSC Gibi PAL ile ilgili Olan kısmının e, Tarihçesi anlamına geliyor e, Dolayısıyla biz bu programda PAL formatında yapılmış Yayınların tamamını e, Anlatarak PAL sokağına e... doğru ufak bir yolculuk <gülüyor> evet. yapacağız diyorsun. Peki bu saçma sapan intro'nun e, Ardından Bugün enteresan bir playlistimiz var yine. Biraz tarzdan tarza atlayacağımız. İsterseniz... Tarzan diyeceksiniz. De değil olsun bitsin diye. Yani. Beni çok iyi tanıdın belli oluyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek misin? Diyorum. <gülüyor> Jane. Peki. Ee, Alman heavy metal gruplarından Amerikan folk örneklerine... E, ulaşan garipi playlistimiz var gerçekten Hatta çok sesli Ukrayna korolarına kadar gidiyoruz Aynen öyle e, Bunlardan birincisiyle başlayalım istersen Evet Ukraynalı heavy metal grubu Scorpions'dan e, Scorpions'ın benim e, en sevdiğim albümlerinden biri Love Drive Live, Love Drive e, adını söyleyemediğim e, Scorpions albümü Birçok insanın en ee, Tabii birçok insan derken böyle alelade insanlardan değil senin gibi elit insanlardan bahsediyorum. Evet, yerinde bir bahsetme <gülüyor> oldu. Tabii kırıldır gibi oldun çünkü gördüm. Ee, çok sevilen bir albüm çünkü e, Scorpions'un altıncı albümü bu. Ve klasik e, Scorpions tarzının aslında bakarsan oturduğu. Evet. Ya da e, ilk başladığı diyelim tanımlandığı albüm. Evet ayrıca yani Scorpions'ın en çok hit barındıran albümlerinden biri. E, albümle ilgili şöyle ilginç bir şey var. Grubun ritim gitaristi Rudolf Schenker'in... E, pek tanınmamış küçük, kardeşi. Pek tanınmamış kardeşi e, Mikael Schenker. Lead gitar çalıyor 3 şarkıda. Zaten bir dönem gruba da katılıyor e, kardeşi. Şunu biliyor muydun? E, grup ilk kurulduğunda 1965'te Rudolf Schenker'in e, grubun vokalisti olduğunu. Yok, onu bilmiyordum. <gülüyor> e, fakat e, Çok ilk olarak inşallah. Uli Jon diye e, başka bir gitarciyle başladıklarını biliyorum. Evet. Hatta e, 1980'lerin sonunda e, bizim rock grubumuza. E, Menajerlik teklif eden, kendisinin de aslında Uli Jon Roth olduğunu ama yaşlanınca çok değiştiğini söyleyen bir Alman'la tanışmıştık. <gülüyor> çok güzel. Buradan da kendisine eğer hayattaysa sevgiler göndermek istiyorum. Sayın Ebehard Schultz. <gülüyor> Adını da söyleyeyim ki başkalarının da başını yakmasın. Evet. Ee, peki, bu sefer ilk şarkımıza girmeden önce anons etmek istiyorum. Çünkü geç anons ediyoruz, pişman oluyorum sonra. Bize müzik 2 ayrılır at gmail.com. Adresine yazarak ulaşabilirsiniz Daha da azimliyseniz açık radyoya Telefon açarak da ulaşabilirsiniz Evet Ama... bu programda bu programa özel olarak e, Bize e-mail atan Herkese para e, ikramiyesi var Öyle mi? Evet Bundan beri Bize beri mi? mail atan herkese 7,5 Türk lirası e, Yatırıyoruz <gülüyor> Bankaya Eyvah eyvah Peki artık demiş bulundunuz Tabi şey yani birden fazla mail atarlarsa bu para katlanarak çoğalıyor. Hadi bakalım buna sonra ne? Birinci mailde 7,5 TL'si, ikinci mailde 9 TL'si, üçüncü mailde 9,5 TL'si... Logaritmik mi artıyor? Yok <gülüyor> tamamen kafama göre artıyor. <gülüyor> Çok güzel. Eğer 51. maili atarsanız araba hediye edeceğiz. Bir program içinde 51 mail atan dinleyicimize araba hediye edeceğiz. Peki ee, o zaman... Scorpions Love Drive albümünden Is There Anybody There dinlerken ben kaçıyorum. Evet buyurunuz. Peki, ee, hoşçakalın. Scorpions'ın Orada Kimse Var mı Yok Mu Tam Emin Değilim adlı parçası. Scorpions'dan dinledik. Is there anybody there? Bence evet. Bir ordeyim bir burada. Masraf Hotels'ın da böyle bir çalışması vardır. Aynı parça. Benzer. Sözler değişik. Sözler değişik. Peki, e, şimdi sırada çok enteresan bir şey var. Müzik ikiye ayrılır olarak e, hiçbir masraftan kaçınmayarak e, dinleyicilerimize çok fantastik bir kayıt getirdik bugün. Evet, radyoculuk tarihine de bir video yayınlayarak Aynen. ilk kez geçeceğiz. Aynen öyle. Şimdi sıradaki konuğumuz San Francisco Jazz Collective. Kimdir bunlar? San Francisco'da bir kar amacı gütmeyen organizasyon var. Kendilerinin ismi SF Jazz. SF'le Çok... anlıyoruz değil mi? Onları? Tabii tabii SF'le anlıyoruz. Kendileri San Francisco Caz Festivali'nin e, Organizatörleri 2004 yılında e, SF Jazz Collective Diye bir fikir atıyorlar ortaya 8 çok yetenekli Müzisyeni bir araya getirerek Bir grup oluşturuyorlar Ve niyetleri de şu Her sene e, Belli bir konsept altında Bu müzisyenler bir araya geliyorlar Hatta bir araya gelme işini de çok renkli hale getirmişler San Francisco'da Birkaç haftalık bir, e, Orada kalarak Bir araya gelme söz konusu Bu süre içerisinde provalar yapıyorlar e, Kayıtlar yapıyorlar Workshoplar yapıyorlar Genç müzisyenlerle e, Ufak performanslar yapıyorlar En sonunda Çalışmalarını kaydediyorlar Hem Amerika'da hem Uluslararası bir takım Konserler veriyorlar Şöyle de ilginç bir listeleri var. 2004 yılından beri işte her sene bir dediğim gibi belli bir tema etrafında toplanıyor. Tema demeyelim de belli bir müzisyenin çalışmaları etrafında tanımlıyorlar repertuarlarında. 2004'te Ornette Coleman, 2005'te John Coltrane, 2006 Herbie Hancock, 2007 Thelonious Monk, 2008 Wayne Shorter, 2009 McCoy Tyner, 2010 Horace Silver yılıymış. 2011-2012 içinde Steve Wonder'ı ...seçmiş durumdalar... Ee, ...çok orijinal... Anladım. ...düzenlemeler yapıyorlar... ...birazdan dinleyeceğimiz de onlardan bir tanesi... ...bir e, Steve Wonder... ...çalışması dinleyeceğiz... ...müzisyenlerin isimlerini de... ...söyleyelim... ...çünkü her biri... E, ...genç ve... ...kendi esramında çok başarılı tipler... ...Miguel Zenon, Mark Turner... Avishai Cohen, Robin Eubanks, Stephen Harris, Edward Simon, Matt Penman ve Eric Harland. Bu kayıtta biraz önce sen ne dinlerken söyledik, Davulcu Eric Harland özellikle... Evet, bir şiir e, tanımları çalmaktadır. E, ...ön plana çıkıyor. Şaka değil. Ben gerçekten bu <gülüyor> bir video kaydını getirdim bu şarkının. Teknoloji özürlü olduğum için onu bir ses kaydına çevirmeyi beceremedim. Şimdi tabii e, biz bu videonun görüntülerini göremiyoruz diyen dinleyicilerimiz olabilir. Hemen radyoya telefon ediyorlar. Ben kendilerine parça esnasında videoda ne olduğunu canlı olarak anlatıyorum. İşte şimdi saksafoncu çalıyor, davulcu zile vurdu falan gibi. Anlatıyorum aynen bir maç anlatır gibi. Zaman, Böyle bir servisimizde bulunmakta. O zaman biz de stüdyodan çıkıp... E... Teknik masanın olduğu odaya doğru geçelim. San Francisco Jazz Collective'den olağanüstü bir Steve Wonder şarkısı dinleyeceğiz. Çok da özel yorumuyla Superstition. One, two, uh, uh, uh. Nasıl? Nefisti vallahi. Olağanüstü performans gerçekten. San Francisco Jazz Collective dinledik. E, 2011-2012 için seçtikleri sanatçı Steve Wander'dı. E, eğer elimize geçirmeyi belirse bir temiz döveceğiz diye lazım. Elimize geçirmeyi belirse kayıtların geri kalanını da buradan paylaşırız. Evet. E, programı paleontoloji konusunda Güray Oskay'ın dün e, yayınladığı bir sözüyle e, devam ettirmek istiyorum. Ne dedim yine ben? E, moda <gülüyor> insanın kendi karışanını dövmesidir. Evet, bu e, Facebook'ta e, çılgın bir şekilde yayılmış, ben de gördüm. Ne demişim? Moda insanın kendine, kendine karışanını dövmesidir. dövmesidir. E, tam öyle değildi aslında o sözün aslı. E, fakat söz bu şekliyle ee, e, günümüzün kontekstine çok oturdu. O yüzden <gülüyor> günümüzün kon, Günümüzün konteksti gerçekten bir acayip. Bugün özellikle sabahtan beri e, Facebook ve Twitter üzerinden biraz da ekşi özellikten etrafta olan biteni, nedense medyanın paylaşmadığı olan biteni okuduğum için zaten e, asabım bozuk. Üzerinde Facebook'ta bir de benim söylediğim iddia edilen böyle saçma sapan bir şey görünce. Moraliniz Harika, harika Gerçekten çok güzel oldu. Bunu Hı? da sizin paleontolojiye bağlamış olmanız çok hoşuma gitti. Tabii. Her şeyi her şeye bağlamakla ünlü bir, ünlenmiş bir kişiyim. <gülüyor> evet Facebook'ta da öyle olduğunuzu okudum zaten. Evet şimdi geldik. E, Praying Mantis adlı e, peygamber böceği. Peygamber böceği. Onu da bak, isterseniz paleontolojiye bağlayabilirsin. Tabii. Ama bağlamıyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Efendim şimdi e, Saklanacak Yerim Yok adlı albümden Çıplak adlı parçasıyla Peygamber Böceği grubu karşımızda. Praying Mantis'ten Naked dinledik. Ee, bu konuda söz yaz bir şeyler var diye ummuştum ama hiç girmediniz konuya neden? <gülüyor> evet benim o sessizliğimi örtbas etmek için de siz hemen şarkıyı girdiniz. iyi de ettiniz. Praying Mantis ile ilgili e, aslında size söyletmek istediğim bir şeyler vardı. Yani şu anda sesin pek <gülüyor> bir şey değil ama. <gülüyor> Tokyo hikayesini hatırlıyorum. Ha, Tokyo hikayesi. Ee, daha önce Açık Radyo'da uzun süre program yapmış Sayın Nedim Tayyolaş'ta Tokyo'da Virgin Records'u aradık bir süre. Ee, biz tabii bir dükkan görmeyi umarken bir baktık ki böyle bir e, kapı var. Üzerinde Virgin yazıyor. E, fakat aşağı doğru iniyor. E, o kapıdan yer altına indik. E, bir baktık ki o, ...Tokyo'da bulunduğumuz bölgenin... ...altı tamamen... ...Virgin Records... <gülüyor> ...yer altında... E, ...gizli bir plak şirketi... <gülüyor> e, ...kilometrelerce... ...uzunluğunda... ...gerçekten öyle... ...çünkü arada oturup dinlenecek banklar... ...kahve içilecek yerler var... ...ve aldığınız CD'leri taşımanız için de... ...normal bir market arabası veriyorlar insana... E, ...orada bir Joppa... ...ben Praying Mantis albümleri arıyorum bulamıyorum... E, bir Japona gittim ve dedim ki burada nasıl Praying Mantis olmaz? Ee, Japonların tabii anlayışları farklı bizden. Ee, Telaffuz çok... artları yüzünden. Ee, hayır yani bu koca dükkanda Praying Mantis albümü nasıl yok demem e, adamın neredeyse sepuku yapmasına neden oldu. Ne ee, yapmasına? Sepuku. Sepuku derken? Sepuku derken e, bir bıçakla karnımızı deşmek bizim harakiri diye bildiğimiz şey gibi bir şey mi? O? E, harakiri e, kılıçla, bokkucuyla mı? Yanlış bilinen, onun gerçek adı seppuku. Hmm. Evet nasıl biz Japonlara Japon diyoruz ama onlar kendilerine nippon diyor mesela. <gülüyor> Anladım. Seppuku. Seppuku evet. Çok sapık bir şeymiş. Evet. <gülüyor> e, hemen arkadaş koştu ve e, kucağında çeşitli playingmans albümleriyle gelip e, benden e, yerlere kadar elip özür diledi e, ve Virgin Records'un şerefini kurtardı. Ee, ben de oradan çeşitli fragments albümleri aldım. Bugün hala rafımda durur diyorsun. Evet. Evet, ben de gördüm. Duruyorlar gerçekten. Evet. Hatta üzerinde Japonca yazılar olduğu için almış oldum. Fragments albümleri de var orada. Şimdi sıradaki şarkımıza geçmeden önce biraz paleontolojiden bahsedelim mi? E, aslında etmek lazım. Senin programın başında e, atıp tuttuğunun aksine paleontoloji e, videoyla hiç alakalı bir şey değil. Benim bunlardan niye hiç haberim olmuyor? <gülüyor> i̇şte senden gizledik paleontoloji ailesi ve ben e, sırt sırta verim. Paleontoloji fosil bilim demek. Orayı burayı kazıyoruz. Bir takım fosiller buluyoruz. O fosillerle <gülüyor> insanlık tarihini açıklamak gibi de e, acayip bir görevimiz var. Evet, Paleontoloji bu. Paleontoloji kürsüsü, paleontoloji fakültesinde okunuyor. Anam bunun bir kürsüsü var yani. Tabii. N mükerrer kürsüsü vardır büyük bir ihtimal. Anlıyorum ama geliyordu, bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Niye? Üniversitede paleontoloji yani okuması mı? Kemik bilim mantıklı. diye bir şey olması. Kemik bilim değil, fosil bilim. İşte. Kemik bilim ayrıca <gülüyor> var o doktorların konusu. Ha yani e, topraktan söktüğümüz kemiklerin fosil mi? Yoksa kemik mi olduğunu nasıl anlıyoruz? <gülüyor> çok zor olmasa gerek. Bu üniversite demişken ben sen ara sıra delirip burada birdenbire bir şeylerden bahsetmeye başlıyorsun ya sinirli sinirli. Niye böyle kardeşim diye. Bugün izninle ben delireceğim. Buyurun. Bir süredir bir takım arkadaşlarımla konuştuğum ve kafamda çok kurcalayan bir şey var üniversiteyle ilgili. İstanbul'da bir üniversite var. Özellikle mimarlık ve güzel sanatlar bölümlerinden bahsetmek istiyorum bu üniversitenin. 4 yıllık programları var. İddiası şu. Benim 4 yıllık bir müfredatım var. Programını ben yaptım. Öğrenciyi alırım. 4 senede bu müfredatı öğrenciye yüklerim. Sonunda da işte mimar olarak veya ressam olarak veya işte grafik sanatçısı olarak mezun ederim diyor. Müfredat hazırlamanın mantığı bu değil mi? Buraya kadar yanılmıyorum. Doğru. O programı onlar hazırlıyorlar ve dört senenin uygun olduğuna karar veriyorlar. Lakin bu okul, bahsettim okul Mimarsal Üniversitesi bu arada. Öğrencilerin dört senede mezun olamamasıyla ünlü. Ve garip bir şekilde bununla gurur duyulur hale gelmiş durumda. Benim yakın çevremden hissettiğim bu. Kimseyi zan altında bırakmak değil derdim ama bir yerlerde bir gariplik seziyorum. Şöyle ki e kardeşim programı sen hazırlıyorsun bu programın dört senede ancak uygulanabileceğini düşünüyorsun ve senin işte atıyorum mimarlık bölümünde son beş senede okulu dört senede bitirmiş mezun sayın üç bütün öğrencilerin mi başarısız ne kadar başarısız adam, o 4 senelik müfredatı 4 senede alamayacak adam varsa şanssızlık eseri o okula mı gidiyor? Mümkün Efendim, değil. Efendim şu, şurada bir e, giriş yapmak isterim. Bu üniversiteye girmek için de bir sınav yapılıyor. Yani başarısız olmayacağına inandığı. E, Tabii güzel sanatlarda bir de kendi sınavlarını yaparak alıyorlar. Evet yani e, ancak bu şöyle bir şey olabilir. Neyse e, ben yorumumu sen konuştuktan sonra yapayım. Çünkü ben yorum yaparken <gülüyor> sınırları aşabiliyorum. E... Ben sadece merak ettiğim için söylüyorum. Sevgili Mimar Sinan Üniversitesi. Madem dört senede kimse mezun olamıyor. Ben bunun bütün öğrencilerin bunu dört senede başaramaması ihtimali üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü hiç kuvvetli bir ihtimal değil. Demek ki bu iş dört senede olmuyor. Neden altı senelik bir program hazırlanmıyor? Ha yok bizim dört senelik müfredatımız aslında çok aklı başında bir müfredat diyorsanız o zaman bu insanları siz mezun etmiyorsunuz. Çünkü bir gerçekten gurur duyma meselesi oturmuştur da de. Ha, benim okulumdan dört senede mezun olamazsın. Niye? Ha bir kişi mezun olamaz iki kişi mezun olamaz anlarım. Hiç kimse mezun olamıyorsa bir yerlerde çok ciddi bir yanlış var demektir. Ee, kendim mimar olduğum için başıma gelenlerden bir tanesini söyleyeceğim. Çalıştığım ofise... ...bir takım iş başvuruları oldu ve bunları ben değerlendiriyorum. Bir CV geldi, gururla şöyle bir şey yazılmış. Mimar Sinan, mimarlık mezunu. Dört senede. E tamam, yani okul dört senelik zaten, dört senede bitirmen... ...bunun normali bir ekstra başarı yok. Ha not ortalaman dört üzerinden 4'tür Ekstra bir başarı olarak yazarsın. Dört senelik okulu dört senede bitirmek zaten teknik olarak bekleneni. Bu nasıl bir olağanüstü başarı haline gelir? Benim bu konuda bir yorumum var. Yapmamı ister misin? Ben bu konuda saçmaladığımı düşünüyorsanız da katılıyorsanız da dinleyicilerimizden de bir şeyler bekliyorum açıkçası. Ee, müzik 2 gmail.com. Bu konuda bir eğitmenlerin zaman içinde psikolojik bozukluklara maruz kaldığını düşünüyorum. Bir takım Gençlerin geleceğinin anahtarını elinde tutmak insana tanrısal bir güç gibi gözüküyor olabilir. Ve e, bu tür güçler de insanların psikolojilerini bozar. Mümkün bu güç, Bu güç sarhoşluğuyla da e, insanlar e, iyiliklerinden ödün vermeye başlarlar. Sadece bu gücü kullanmak adına artık kötüleşmeye başlarlar. E, birinci sebep bu olabilir. İkinci sebebi şu olabilir... Ee, üniversitenin iyi olduğunu O kadar iyi olduğunu Anlatmak amacıyla e, Bizim e, Verdiğimiz eğitimi alabilecek e, Seviyede zekada Genç yetişmiyor artık Demek istiyor olabilirler e Peki bu gençleri alıyorlar okula ee, Alanlarla eğitenler arasında Bence bir problem var bunun hmm. Ee, belki böyle kişisel bir çatışma vardır. Mesela eğitenler bu gençlere alanlara bir mesajlar iletmek istiyorlardır. Ya önünüze geleni okula alıyorsunuz. Bakın mezun olamıyorlar. Olabilir. Böyle bir belki, şey olabilir. Durum budur. Ya da son seçenek e, insanları 4 yılda mezun etmemeye çalışan kişiler gerçekten e, bağlanıyorlar. Koala gibi öğrencilere bağlanıyorlar belki. De. Hayır. E, giriyorlar. Bence bence şu e, insanları bir an önce mezun edip e, topluma, millete, devlete yararlı bir pozisyonda çalışmalarını sağlamak yani bunu geciktirmeye çalışan insanlar e, haklı nedenlerden bile olsa bunu yapan insanların e, bence ülkeye zarar verme amacı güttüklerini düşünüyorum. E, ben söylemiştim sınırları aşarım diye. Ya ben ben bir kere daha toparlayayım. Kimse yanlış anlamasın. Mimar Sinan Üniversitesi. ...hem İstanbul'daki hem Türkiye'deki en iddialı üniversitelerden bir tanesi. Müthiş bir mimarlık bölümü var, müthiş bir güzel sanatlar bölümü var. Çok değerli bir öğretim kadrosu var. Üstelik bir sürü mimarlık okulunun ve, ve güzel sanatlar okulunun aksine... Piyasada iş yapan yani sadece okula kapanmış o piyasadan kopuk akademisyen tipinin dışında piyasada iş yapan piyasayı çok iyi bilen bir öğretim kadrosu da var. Demek istemiyoruz ki Mimar da efendim öğretim kadrosu kötüdür veya demek istemiyoruz ki Mimar Sinan'ın anlayışı... Ben sadece şunu görmeye çalışıyorum. Dört senelik bir okul var. Neden kimse dört senede mezun neden olamıyor? Neden kimse 4 senede mezun olamıyor? Ben kendim Mimar Sinan mezun değilim. Okulun iç yapısını o kadar iyi bilmiyorum ama etrafımda çok fazla var. Ve e, benim yaşım ilerledikçe gençlerin bir türlü oradan mezun olamadığını görmek beni çok şaşırtıyor. Mesela aynı yılda üniversiteye girmiş ve birlikte çalıştığım benden genç arkadaşlarım var. Bir tanesi mezun olalı olmuş. Dört sene öbürü kendisiyle aynı tecrübeye sahip artık dört senedir diploma projesi çizdiği için okula çok daha seyrek gidip profesyonel yaşama atılmak zorunda kalmış. E Ülkemizin çünkü... Hem sosyal hem ekonomik durumu da belli. Kimse ben 10 sene üniversite okurum kardeşim önemli değil diyemiyor. İşin çok ciddi bir ekonomik boyutu var. Yani bir yerden o çocuk 10 sene okusun diye para akmıyor çoğu durumda. O yüzden bu insanlar... Profesyonel hayata atılmak zorunda kalıyorlar. Orada muazzam bir çelişki başlıyor zaten. Bir yandan okul bir yandan iş. Ne okul okul olabiliyor ne iş iş olabiliyor. Haftada iki gün okula gidiyorlar. Ofiste o insandan faydalanamıyorsun. Haftada üç gün ofise gittikleri için okula tam olarak enerjilerini asla aktaramıyorlar. Zaten bir süre sonra profesyonel gibi düşünmeye başladıkları için öğrenci gibi düşünmeye yetilirdi. Tamamen kaybedip... ...okul projesi yapamaz hale geliyorlar... ...bunun çok çok iyi örneklerini biliyoruz. Şimdi benim şurada dikkatimi çeken... ...esas mesele şu... ...profesyonel hayatta... ...bu okulu bitirip... ...bu okuldan öğrendikleriyle... ...para kazanacak... ...seviyeye gelmiş... E, ...bireyler söz konusu. E, fakat... ...aynı profesyonel hayatta... ...bu okuldan mezun olmayı... ...başaramayan ama... ...aynı derecede başarılı olan... Başka insanlar var Şimdi burada o zaman şöyle bir şey oluyor Yani profesyonel hayatta Zaten bu işi yapsın diye Eğiteceğimiz insanlar Zaten bu işi yapıyorlarsa Aslında zaten benim karşıma gelseler, Kardeşim sen bu işi yapabiliyor musun diye bakarım Yapabiliyorsa Zaten artık mezunluk Mezun olmamak gibi bir şey yok Biz zaten bu adamı bu iş için Eğitecektik Zaten yapıyorsa Zaten o kendiliğinden mezun olmuş demektir He orada şöyle bir şey pi, araya giriyor ki benim de altını çizmek istediğim mesele bu. Tamam sen profesyonel hayatta istediğin gibi yapabilirsin çok parada kazanabilirsin ama bence daha hazır değilsin. O bence bölümü var ya bunun. Aa, işte. O bence bölümü zaten e, işi e, yok eden kısım. Evet. İtalya'da, ya yani İtalya'daki eğitim modeli bu anlamda e, belki örnek teşkil edebilir. Orada şöyle bir durum var, e, ne kadar aşınasın bilmiyorum. Orada güzel sanatlar okumak için okula girmek çok kolay. Bir özel yetenek sınavından geçmek zorunda değilsin, iş paralı değil. Çat kapı, ben geldim mimar olmak istiyorum, ben geldim ressam olmak istiyorum diye girebiliyorsun. Lakin orada da iş, benim okulumdan mezun olmak çok zordur kardeşim, tavrı var. Birinci sene kök söktürüyor sana. Neredeyse hocanın kapısında yatıp Kalkmak zorundasın ama orada bir Sabır ölçme bu işi gerçekten Yapmak istiyor musun gerçekten bu işi yapmaya Layık mısın sistemi var Birinci senede işte okula 300 kişi girdiyse onlar sabır sabır Dökülüyorlar ama geri Kalanlar okulun Normal müfredatından Normal bir şekilde ilerleyip normal bir şekilde de Mezun oluyorlar mesela bunu anlayabiliyorum ee, Aslında Şimdi tabii e, bir de ülkeyi ...gözden geçirmek lazım. Üniversiteye girmek için... ...sıra bekleyen milyonlar var. Üniversiteden... ...mezun olamamış... ...mezun olması uzamış... ...insanları üniversiteye tutmak... ...üniversitede e, sıra bekleyen... ...diğer insanların yolunu kesmek. Ee, yoksa Bizim, Türkiye'de üniversite <gülüyor> zaten... ...hantal bir yapı. Iyice, şimdi e, Esas amacımız aslında... ...efendim e, gerçekten de... ...bilmem ne sen... E, Gerçekten bu işi yapabilecek seviyeye geldin mi gibi yüce e, ama sonuçta dönüp dolaştığımızda kişisel problematiğin e, yansıdığı durumlar olmamalı. Esas mesele öğrenciyi, üniversiteyi alıp e, hayata bir an önce hazır hale getirmek. Hatta e, belki de tamam bu oldu deyip 4 sene değil 3 senede mezun etmek. Çünkü esas ihtiyacımız olan şey mezun olmuş. Ve o işte çalışmaya başlayacak insanlar. Yani e, her şeyimiz zengin, her şeyimiz çok güzel. E, üniversitede 8 yıl kaybedecek gençler e, durumunda değiliz. Ha Öyle genç de vardır yani. O, onlar parasını ya, bastırıp özel hayır, üniversitelere gidiyorlar. Hayır hayır sana. yani özel üniversite de değil. Girmiştir devlet üniversitelerinden bir tanesinde. Bileğinin hakkıyla kazanmıştır. Ama okul hayatı öyle bir gitmiştir ki 4 senelik okul. İşte dersleri zayıftır. Dikkat ...herhangi bir sebepten uzar. Onla diyecek hiçbir tamam, şey ama yok. Tamam küçük bir yüzde Her, işte. Ya yani herhangi biri 4 senelik okulu işte kurallar izin veriyorsa 15 senede de bitirir. ...bununla hiçbir alıp veremediğim yok. Benim derdim şu. 4 senelik okulu kimse 4 senede bitiremez kardeşim tavır. Niye? <gülüyor> hiçbir mantıklı açıklaması e işte öğrencilere yok. Öğrencilere yani. eziyet. E bir an önce mezun olup iş hayatına atılacak e kişi sayısını azaltmak. Yani. Herhalde yani ben senin anlattıklarından dışarıdan bakınca bunu görüyorum. İçeriden düşündüklerimi de radyoda söyleyemiyorum. Ben de yakın çevremde üzülerek bunu görüyorum. Büyük bir ihtimalle birileri şu söylediklerimizi hadi oradan salaklar diyor şu dinlediklerimiz. Ama birilerinin dikkatini umarım çekebilmişizdir. Ee, ben, Çünkü tavır bana çok doğru gelmiyor. Ben son olarak eğer senin söyleyeceğin başka bir şeyler yoksa e, bir tek cümle söylemek istiyorum. Nasıl e, mezun edemediğinden değil, ne kadar çok ve nasıl mezun ettiğinden övünen eğitmenleri görmek istiyorum. Aynen öyle. Bunu birkaç haftadır süründürdüğümüz e, olağanüstü saksofoncu Johnny Hocaz'a bağlayalım şimdi. O da Güzel Sanatlar mezun değil mi? Mimar Sinan'dan hatırlıyorum ben onu. Değil. Efendim, birkaç ders almasına rağmen orada burada Aslen saksafon çalmayı kendi kendine Öğrenmiş John Cornelius e, Hodges 1906 Doğumlu Amerikalı saksafoncu 1970'de kaybettik kendisini e, Duke Ellington Big Band'de Uzunca bir süre Çalıyor e, hatta ilk önce e, Baş saksafoncu e, Otto Hardwick varken hem alto e, Hem soprano çalıyormuş Ne zamanki 46'da Baş saksafonculuğa yükselmiş Duke Ellington Band'de Ben bundan sonra soprano falan çalmam <gülüyor> e, Demeye Başlamış Şöyle söyleyeyim e, Yine çok sevdiğimiz müzisyen Arkadaşlarımızdan bir tanesi e, Hadi ismini vermeyeyim birileriyle başı derde Girmesi şimdi de saksafonculardan ve Saksafon enstrümanından nefret eder e, Johnny Hodges harç Evet Hatta e, albümün ismini şimdi hatırlayamayacağım ama Önder Foçan'ın da galiba vocals'tı albümün e, adı Hacizizm diye bir e, şarkısı vardı çok özel bir saksam hocu gerçekten. Fakat ben neden Rebaiz Blues yani Haham'ın Ma Haham'ın Mavi'si adlı parça yazmış o, e, albüm yapmış onu anlayamadım. Rebaiz buluyor. Arada T var bir tane. E, aramızda biltenin önemi işte diye düşünmüştüm. E, tavşan Johnny Hocaz'ın lakaplarından bir tanesi. E, gerçekten çok konuştuk. Geri kalan şarkılarımızı herhalde önümüzdeki haftaya bırakacağız. Belki birini çalabiliriz. Şimdi Johnny Hodges'dan dinliyoruz. Sweet Lorraine. Birkaç haftadır playlistimizdeydi Johnny Hodges ama hep son veya sondan bir önceki sırada olduğu ve bizim de hep çenemiz düştüğü için çalınamıyordu. O da e, merhamet. Bence programda <gülüyor> müziğe çok fazla yer veriyoruz. Evet. Program ikiye ayrılır. E peki o zaman bu kısa keselim değil mi? Evet. Bundan önce e, coştuk biraz çünkü. Bob Dylan'la veda edeceğiz bugün. Evet, Abla Bob Dylan hakkında hiçbir şey söylemeye gerek duymuyorum <gülüyor> Kesinlikle ee, Sadece şunu söylemek istiyorum ee, Gelmiş geçmiş e, Albümlerin içinde en iyilerinden biri Gördüğüm Desire ee, 1976 Evet e, Türkiye'de plak dinleyen Jenerasyonun arşivlerinde Her zaman olan bir plaktır ee, için... Niye rencide ediyorsun Beni durduk yere bende yok e, alırız. <gülüyor> alırız. Teşekkür ederim. Ee, İlginç içinde bir tane de Sertap Erener bestesi bulunmaktadır. Öyle mi? Evet. One More Cup of Coffee. <gülüyor> ee, ama ben tabi onu çalmayacağız. Onu tabii. söylemek isterim. Tabii. Ki. Ee, All Sister adlı parçayı çalalım diyorum. Onunla da. Onu getirmiş olduğum için zaten başka bir şey çalma Olanlarımızda E tabii şimdi çıkıp koşup arşivden başka şarkı bulmaya çalışmak anlamsız olur. Evet. Olsester'da da. İyi düşündük bunu. Veda edelim. Artık. Edelim bakalım. Peki. Müzik iki ayrıların e, <gülüyor> paleontoloji diye girip e, Türkiye'de güzel sanatlar eğitimi diye çıkan 32. bölümünü dinlediniz. Önümüzdeki hafta yine 94.9 açık radyoda sadece iyi müzik çalmak üzere burada olacağız. Ben Güray Özkay. Ben Tanju. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Bob Dylan'dan dinleyerek veda ediyoruz. All oh, sister. İyi akşamlar.